「みなさんはあなたのお世話になりました」 「やあいはなでござますか?」 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ي س ل ع لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر ا ل أ م و ر م ح ت ث ا ت ه ا どうもありがまし Ahlak hadislerini bir araya getirdiği Al-Adabul Mufrit adlı kitabımızda bugün itibarıyla 515 numaralı cihanetteyiz. Evet. Hastalara ziyaret etmek. İbnu Hureyde Yaz Allah'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde sizden bugün kim oruçlu olmak sabahladı diye sordu. İbnu Bekir ben dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bugün sizden kim hasta ziyaretinde bulundu diye sorunca Ebu Bekir ben dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar sizden kim bugün bir cenaze namazında bulundu sorusuna Ebu Bekir ben dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar sordu. Bugün kim zavallı bir düşkünü doyurdu yine Ebu Bekir ben dedi. Hadis-i navi râilerinden Mervan nazıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haberine bana ulaştı dedi. Bu oruçlu olmak, hastalığı ziyaretinde bulunmak, cenaze namazında bulunmak, zavallı bir düşkünü doyurmak gibi özellikler bir gün içinde herhangi bir adamla toplanırsa muhakkak o cennete girer. Kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün sahabesiyle otururken bir soru yöneltiyor ve diyor ki, "Men asbah al-yu'ma min kumsa iman. Bugün şu anda kim oruçlu? Mecliste bulunanlardan Abu Bekir radıyallahu anhu benim" diyor. Sonra Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam sorusuna devam ediyor. "Men a'dem min kumul yu'ma meryadan. Bugün kim bir hastayı ziyaret etti?" アブバカルの言葉はあなたの言葉です。 アロディアロハンウダンドゥル。アロハンサルアリス・サラトワ・サラアンドゥルケ。ヘルビルキムヘルハンギビルキムセディア、ビルギンイチェルセンディア、エルボハスレトラルビラリアゲルセ、モハカキオキムセ、ジェネテゲラテティドゥル。エウィット。カディシティルム、ハキカタンアロハサルアリス・サラトワ・サラアンドゥルケ。 Aslında sahabesini bu tür soru sorarak hayra ve hayrın bütün çeşitlerine bir yol gösterme var. Sorduğu bu sorular aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın aslında teşvik edici sorulardır. Ama o anda sadece mücliste bulunanlardan Ebu Beker radıyallahu anh'ı cevap veriyor. アーニー、カーディスティーラム、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、ア i ニー、アーニー、ア l e ー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アーニー、アー、アーニーニー、アー、アーニー、 çok yeterli bir sebeptir. Başka hiçbir şey olmasın, Hazreti Abu Bekir radıyallahu anhu gibi birine sömeleri bile onlara cehenneme girmelerini yeter kardeş. Melda cehennemin endbine. Allah onlara lanet etsin. Ki Abu Bekir radıyallahu anhu gibi birine dil uzattıkları için hem Allah Azze ve Celle'nin Kur'anında teskii ettiği ikiden bir dediği hem de Bu tür hadisler çoktur kardeşlerim. Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun faziletiyle alakalı hiçbiri olmasa bu bile yeter kardeşlerim. Ki bu rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam aslında Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu da aynı zamanda ne yapıyor? Cennetle müjdeliyor. Allah bütün sahabeden razı olsun inşallah. Burada、e, tabii gözüktüğü baktığımız zaman yani burada Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun yani bir övünme veya gizli bir amelini ortaya çıkarma diye bir şey söz konusu değil kardeşlerim. Burada soruyu soran kim? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Cevap verilmesi gerekiyor mu? Evet. Cevap verilmesi gereken bir soru ve orada da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sorusuna cevabın farz olması dolayısıyla Ebu Beker radiyallahu anhu cevap veriyor. Yoksa hani bir övünme bir、e, kendini gösterme niyetiyle cevaplanmış bir şey değil ki Ebu Bekir radıyallahu anhı'ya da böyle bir şey asla yakıştırılmaz kardeşlerim. Allah ondan razı olsun. Dediğimiz gibi kardeşlerim ki Allah Resulü vesselam hadiste bir kimsede diyor. Yani herhangi bir kimsede bir gün içerisinde eğer bu hasletler yani ne diyor Allah Resulü vesselam kim bir hastayı ziyaret etti? Veya kim bir hastayı ziyaret ederse, kim、e, o gün oruç tutarsa, kim bir cenazeye şahitlik yaparsa, katılırsa ve kim bir miskini doyurursa ve bu dört haslet kim de meydana gelir ise o gün içerisinde cennete girer diyor. Yani o kişiyi cennette müjdeliyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu dört hasleti ne yapıyor? Aynı zamanda hayra teşvik için söylüyor. Allah Resulü ありがとうございます。 Kadın hastalığın şiddetine titriyordu. Peygamber salallahu aleyhi ve sellem, neyin var diye sordu. Kadın, sıtmak, umma, Allah onu Allah onu rezil etsin dedi. Bunun üzerine Peygamber salallahu aleyhi ve sellem, sus. O hastaları kötü öyleme. Çünkü o müminin günahlarının demirci köylünün ateşinin demirin pasını giderdiği gibi gideri buyurdu. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmü sahibinin yanına giriyor ve kendisi soğuktan titriyor. Kardeşlerim humma hastalığı her ne kadar yani bir ateşlenme hastalık da olsa her ne hikmetse、e, hasta umma hastalığına yakılan kişi genellikle soğuktan titrir kardeşlerim. Ümmü sahib de、e, soğuktan titri titriyor ve Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam kendisini ziyaret ettiğinde neyin var dediğinde humma hastalığına yakalandığını ve Allah onu kahretsin veya Allah onun belasını versin gibi bir、e, serzenişte bulunuyor. Ümmü Sa'ib radıyallahu anha veya Allah onu mübarek kılmasın veya buna benzer、e, kötü lafızlarla ne yapıyor? Humma hastalığına kahrediyor. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sövmeyi bırak diyor, kötü söz söyleme diyor, kesiyor. Çünkü diyor muhakkak ki müminin başına gelen bir、e, hastalık onun diyor tıpkı、e, işte bir altın madeninden yani bir madenden altının gümüşün nasıl ayrılıyorsa madenden tıpkı diyor bunun gibi Allah da diyor azze ve celle o günah sayesinde müminin、e, şey o、e, hastalık sayesinde müminin ne yapar günahlarını affeder diyor o yüzden ne yapma? İçinde bulunmuş olduğun bu hımmı hastalığına kahretme veya şikayetlenme veya ona kötü söz söylemediyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Burada da verilen müjde daha önceki rivayetlerde geldiği gibi muhakkak ki müminin başına gelen hastalıklar onun、e, günahlardan arınmasına vesiledir. Ama daha önce dediğimiz gibi bunun da iki şartı vardır. Birincisi iman yani mümin olma, Müslüman olma şartı. İkincisi de nedir? Sabır şartıdır. Sabır da Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vassalam'ın buyurduğu gibi musibetin ilk anında gösterilen sabırdır diyor Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vassalam. Yani iş iştikten iş işten geçtikten sonra sabretmenin de bir anlamı yok. O zaten sabır diye deri kardeşler. Allah hepimize iman ve sabır nasibets. Evet. Önemli bir rivayet 517. Ebukureyir radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bu yüzden rivayet ettiği söyleniyor. Allah kıyamet günü de sana senden yiyecek istediğimde beni doyurmadın diyecek. Kul da ey Rabbim, sen alemlerin Rabb'i olduğun haldes、e, nasıl nasıl? Sen alemlerin Rabbi olduğun halde sen nasıl benden seni doyurmamı istersin de ben sana yemek yedirmem der. <gülüyor> Allah şöyle der. Bilmez misin ki falan kulum sende yiyecek istedi de sen onu doyurmadın. Bilmez misin ki eğer onu doyurmuş olsaydın onun mükafatını benim katımda vuracaktın. Ey Adem oğlu senden su istedim de bana su vermedi. Kul der ki ey Rabbim アランナルラピーキャン、ベンサーのナスをする。アラシュレル。パランコウンサンナンスをしてるで、サンたンスをする。エア、サンナンスをする。アランナンスをする。 Bunun mükafatını katında bulacağını veya beni o hastanın yanında bulacağını <gülüyor> bilmiyor muydun buyurun? Evet kardeşlerim hasta ziyareti ile alakalı gerçekten yani daha önce okuduğumuz hiçbir rivayet olmasa bu tek başına hakikaten yeter diyeceğimiz derecede bir rivayet. Diyor ki Allah Rəsulü Səlam Allah buyurur ki diyor. Kulunu hesaba çeker. Niçin bu üç şeyden dolayı hesaba çekiyor? Der ki diyor Allah Azze ve Celle, ey kulum, ben senden beni yedirmeni istedim, sen ise bunu yapmadın. Kul der ki diyor, ya Rabbi, bu nasıl olur? Yani sen benden nasıl seni doyurmamı isteyebilirsin ki ben seni doyurayım? Yani bu yeme içme olayı kimin? Yani bizim gibi zayıf, çaresiz ki vücudun、e, ayakta durabilmesi için veya yaşantımızı devam ettirebilmemiz için bizim gibi zayıf insanların şeyi bu. Yeme içme bize ait. Sen alemlerin Rabbisin. Senin yemeğe ihtiyacın yok ki sen benden yemek talep ediyorsun ki ben seni doyurayım diye ne yapıyor? Şaşkınlığını söylüyor. Bu sefer diyor ki Allah Azze ve Celle, bakın sorguya çekiyor. Niçin? Yemek ikram etmediği için. Yani yemeye ihtiyacı olduğu halde sana da meselesini arz ettiği halde veya özellikle de hasta babında zikrettiği için hasta bir kimse genellikle ne yapamaz? Kendi ihtiyacını gideremez. Kalkıp yemek, çorba ne yapamaz? Yapamaz, içemez. Sizin ona eğer gerekiyorsa onu ziyaret edip onu yedirmeniz yemek ikram etmeniz gerekir. Der ki diyor Allah Azze ve Celle falanca kulum açtı ve o senden aç olduğu halde seni doyurmanı istedi kendisini doyurmanı istedi fakat sen onu doyurmadın. Eğer diyor. Sen onu duyursaydın muhakkak ki onu benim katımda bulacaktın diyor. Allah sorguya çıkıyor bakın. Ondan sonra devam ediyor Allah Azze ve Celle. Ey Adem oğlu, ben senden su istedim de sen bana su vermedin. Adem oğlu der ki, ya Rabbi bu nasıl mümkün? Yani sen alemlerin Rabbisin, ben Sen benden nasıl su istersin ki ben sana nasıl su vereyim? Yani senin buna ihtiyacın yok. Bu senin vasfın değil, bu senin sıfatın değil. Senin buna ihtiyacın yok. Yani çünkü buna dediğimiz gibi bizim gibi zayıf insanların ihtiyacı var. Der ki Allah Azze ve Celle falanca kulum senden su istedi, seni kendisine su vermeni istedi. Sen ise ona su vermedin diyor. Eğer diyor sen bilmedin mi ki eğer sen ona su verseydin onu bugün benim katımda bulacağını bilmedin mi diyor Allah Azze ve Celle ve sorguya çekiyor. Ki kardeşlerim su vermekle alakalı daha önce hatırlayacak olursanız birçok rivayet işledik. Bir adam geliyor suyun başına kuyudan su içiyor ve çıktığında bakıyor ki bir köpek af buyurun. Susuzluktan dolayı kuyunun etrafındaki nemli suyu yalıyor. Diyor ki bu da aynı benim gibi susamış. Kuyuya iniyor. Kuyudan tırmanacağı esnada o、e, ayakkabısına su dolduruyor. Onu ağzına alıyor, tırmanıyor ve köpeği suluyor. Allah diyor ondan dolayı onu bağışladı da cennetine koydu diyor. Sadece bir su meselesi kardeşlerim. Allah da bu yüzden hesaba çekiyor. Bakın kıyamet sahnesi. Allah'ın hesaba çekme meselesi. Ondan sonra der ki diyor Allah Azze ve Celle Ey Ademoğlu ben hasta oldum da beni ziyarete gelmedin. Kul der ki ya Rabbi bu nasıl olur? Sen nasıl hasta olursun ki ben seni ziyarete geleyim? Yani bu mümkün değil. Sen ki alemlerin Rabbisin. Ki bu bizim gibi zayıfların şeyi. Bunun üzerine der ki Allah Azze ve Celle sen diyor bilmedin mi ki falanca kulum hasta idi ve eğer diyor sen onu ziyaret etseydin muhakkak ki bunu şu an benim katımda bulurdun veya beni onun yanında bulurdun diyor Allah Azze ve Celle yani manevi bir varlıktan bahsediyor Allah Subhanahu wa Taala kardeşlerim bakın yedirme içirme Ve hasta ziyareti yapılmadığı zaman yarın Allah Azze ve Celle tarafından sorguya çekilecek 3 tane amel yapılmadığı zaman. Yapıldığı zaman büyük ecri var. Ama yapılmadığı takdirde Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bundan dolayı hesaba çekiyor kardeşlerim. Ve bunu da ne yapıyor? Kendisine nispet ediyor Allah Azze ve Celle'ye. Yani burada demek ki eğer bir insan、e, kendisinden yemek istenildiği halde yedirmezse, kendisinden su istenildiği halde su vermezse veya bir hastayı ziyaret etmezse Allah Azze ve Celle bunu ondan ne yapacak soracak kardeşlerim niye yapmadın bunu ne yapacak bizden、e, soracak ki bu da. Allah Azze ve Celle'nin aslında zayıf kimselere karşı olan merhametinin bir göstergesi kardeşlerim. Aç bir insan, susuz bir insan ve yardıma muhtaç bir hasta belki de kendi hastalığını nedir? Hastalığından dolayı kalkıp yemeğini dahi yiyemeyecek, bir çorba dahi pişiremeyecek nice hastalar var kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 518-6. E bu saitten rivayet edildiğine göre Allah ondan razı olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sallam şöyle buyurdu hastaları ziyaret edin cenazeleri namazını kılarak mezarlığa defnedilmesine bulunarak ve yakınlarına taziyede bulunarak tatbik edin ki size ahiret ahireti hatırlatsın. Evet yine Allah Rasulü aleyhisselatu vesselam hastayı ziyaret edin. Ve cenazeye takip edin. Kardeşlerim, cenazeyle alakalı Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayet de diyor ki, kim diyor?、E, bir kimse cenaze namazını kilar ve ta onu diyor、e, ölü defledilene kadar onun başında bulunursa onun için iki kırat cevabı vardır diyor Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam. Ey Allah'ın Resulü Kırat nedir dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselam bir Uhud dağı kadardır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani cenaze namazını kılar ve onu takip ederek ta ki defnedilmesine kadar cenazenin başında bulunursa onun için iki Uhud dağı kadar sevap vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Şimdi kardeşlerim hadiste İki tane şeyden bahsediyor Aleyhisselatuh Sallam. Bir hasta ziyariği, iki cenazen amazında bulunma, hatta onu defnedinene kadar. Bunlar ne yaparmış? Tudekir kumul aakhirah. Size ahirete hatırlatır. Yani ölüme hatırlatır. Çünkü hastalanma bir yerde nedir? Bir ölüm sebebidir. Ve öldükten sonra bir cenazeyi、e, takip etme yine Aynı konumda sizin de olacağınız şuuruyla ne yapmadır? Ölümü hatırlama ve ölüme her an hazır olmadır. Ancak bu şekilde ne yapar? İnsan ahirete hatırlar, insan ölümü hatırlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, ben size diyor daha önce kabilleri ziyaret etmeyi yasaklamıştım. Şimdi kabilleri ziyaret edin. Çünkü oraları ziyaret etmek ne yapar? Size ölümü hatırlatır diyor Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselam. Demek ki iki sebep, yani ölümü hatırlamadaki iki sebep: bir hastayı ziyaret etme, iki cenazeyi takip etme. Demek ki ölümü hatırlatan, diğer dünyayı hesabı hatırlatan iki sebepten bir tanesi ve Allah Rəsulü sün da bunlara emre ediyor kardeşlerim. Kardeşlerim. Şimdi、e, hasta ziyaretiyle alakalı、e, alimler bunun bazıları farz olmadığını, farz hükmünde olduğunu, bazıları da bunun hastanın durumuna göre farz ya da mendup olduğunu söylemişlerdir. Eğer hasta kimsesi yoksa, bakıma muhtaçsa, bir çorba dahi pişiremeyecek durumdaysa onu ziyaret edip, onun ihtiyaçlarını gidermenin farz olduğunu söylemişlerdir. En iyisini Allah Azze ve Celle bilir. Evet 519 Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Şu şeyi yapması her Müslüman üzerinde bir görevdir. Hastaları ziyaret etmek, cenazelerde bulunmak, aksıran kimse aziz ve cevil olan Allah'a hamd ederse ona yerham uke Allah ...Allah sana rahmet etsin şeklinde dua etmek. Evet. Kardeşlerim...、E, ...Hakkul Muslim... ...Ala Muslim... ...Müslümanın Müslüman üzerindeki... ...Hakkı ile alakalı birkaç...、E, ...farklı rivayet gelmiştir. Bu üçle beş arasında...、E, ...rivayetler geliyor.、Ki、bu rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...her Müslümanın diğer üzerinde... ...Müslüman üzerindeki hakkı üçtür... ...denilmiş. Birincisi hastayı ziyaret etme... İkincisi cenazesinde bulunma. Üçüncüsü hapşıran kimse eğer elhamdülillah diyorsa ona yerhamukallah diyerek ne yapma? Karşılık verme demiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim teşmitül atis、e, rivayette geldiği kadarıyla、e, nedir? Ona hayır ve bereket için dua etmektir. Eğer hapşıran kişi elhamdülillah demişse nedir? Siz yani duya, bunu duyan elham hapşırdıktan sonra hapşiran kişiyi elham dilillah dedikten sonra siz ne diyorsunuz yarhamukallah ya tekrar hapşiran kişi de yehdiyumullahu wiyaslhubbalakum Allah size hidayet etsin doğru yolu göstersin ve halinizi durumunuzu ahvalınızı düzersin diye ne yapar birbirine dua eder her ikisi de bir birbir için hayır ve berekette. dua eder. Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanın bir Müslüman üzerindeki hakkının beş olduğunu söylemiştir. Birincisi aradı selam yani birisine selam veril、e, verilmişse onu ne yapmak almak zorunda. İkincisi hastayı ziyaret etme. Üçüncüsü cenazeye tabi olma. Dördüncüsü eğer sizi bir şeye yemeye, içmeye veya herhangi bir şeye davet etmişse davetini icabet etme. Beşincisi de teşme'tül ates, hapşiran kişi. Eğer alhamdülillah demişse、e, ne yapma? Alhamdülillah、e, demişse ona erhamu kallah demek. Kardeşlerim, minemüslim'de、e, gelen bir rivayette. Ee, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkının altı olduğu söylenmiş. Bunlar nedir ey Allah'ın Resulü denliğinde? İzâ lakîtehu fesellim aleyhi Müslüman, Müslümanla karşılaştığın zaman ne yapar? Selam verir. Bu Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Eğer seni davet ederse kardeşinin davetine ne yap? İcabet et. Eğer senden kendisine nasihat etmeni isterse Ne yap? Ona nasihat et. Eğer hapsırır ve elhamdülillah derse ona yarhamu kallah diye karşılık ver. Eğer hasta olursa onu ziyaret et. Öldüğünde de onun cenazesine tabi oldur. Kardeşlerim, hak denildiği zaman eğer bunlar yapılmaz ise. Tıpkı biraz önceki rivayette Allah'ın sorguya çektiği gibi, bütün haklar kullar arasında alınmadan ne yapılmayacak, cennet ya da cehenneme girilmeyecek kardeşlerim. Eğer bu şeyler yapılmamışsa, bu bir haktır. Eğer bu kul hakkına girer, eğer bu dünyadayken helalleşmesin, helalleşmeden ölünüyse, kıyamet günü ne olacaktır, boynuzsuz koç? boynuzlu koçtan hakkını alacaktır. Bunların hepsi haktır kardeşlerim. Yani kul hakkı dediğimiz zaman işte birinin parasını alma, vurma, dövme, zulmetme illa değildir kardeşlerim. Bunlar da haktır. Ki en son rivayette altı tane haktan bahsedilmiştir. Allah hepimize hayır versin.、Amin. 520 520 Hasta ziyareti evdenin hasta için şifa edilmesi. <gülüyor> Sa'at bin Ebi Vakras, Allah'ım ona razı olsun, üç oğlunun babalarından rivayet ettiklerine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de hasta olan Sa'at R.A.'nın ziyaretiğine gitti. Sa'at R.A. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce ağladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, seni ağlatan nedir? deyince, Sa'at R.A.'nın, hicret etmiş olduğum yerde ölmekten korkuyorum. Tıpkı Sa'd dediği halde Hacı Zavallahu'nun öldüğü gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç kez Allah'ım sağda şifa ver diye dua etti. Bunun üzerine Sa'd Hacı Zavallahu'nun dedi ki, benim çok malım var. Bana sadece bir kızım varis oluyor. Malımın tamamının başkalarına dağıtılması için vakit bize ilmeyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayır dedi. Saat ve kala, üçte ikisini vasiyet edeyim mi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır dedi. Saat ve kala, yarısını vasiyet edeyim mi dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır buyurdu. Saat ve kala, üçte birini dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Üçte birini vasiyet et. Gerçi üçte biri de çoktur. Malından fakirlere haccadığın sadakadır. Ailene hacıdıktan hacıdıkların bir sadakadır. Hanımının senin malından yedikleri de bir sadakadır. Senin çocuk çocuğuna bir mal veya geçimlerini devam ettirebilecekleri bir mal bir mal bırakman onları insanlara avuç açıktirgenir bir durumda bırakmandan daha hayırlıdır buyudu. Lavi Hazreti Peygamberimiz Allahü Aleyhissellem bu cümleyi eliyle işaret ederek söyledi demiştir. Evet. Bu devleti daha ince işlemiştik arkadaşlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sa'd İbni Ebi Vekas Radiyallahu Anhu'yu Mekke'deyken ki o zaman Mekke'den Medine'ye hicret emri verilmiş Allah Azze ve Celle tarafından ve Müslümanlar gizlice Mekke'den Medine'ye doğru hicret etmeye başlamışlardır. Tam bu esnada Sa'de İbn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh'u hastalanıyor ve、e, ölmekten korkuyor kardeşlerim. Bunun da sebebi yani gerçekten ölümden korktuğu için değil. Orada bir emir verilmiş ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve bir grup Müslüman orada bulunan Müslümanlar hicret emri ve o verilen emri Yerine getirmeme korkusu var aslında Sa'de ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh'u da. Yani ölümden korkmuyor. Ölümden korktuğu için değil. Sadece o verilen emri yerine getirememe korkusu kardeşlerim. Ki diğer mümin kardeşleri Mekke'den Medine'ye hicret etmiş bir kısmı, birçoğu. Ama Sa'de ibn-i Ebi Vakkas o hicreti yerine tamamlayamama korkusuyla ağlıyor herhalde. アビーワカス、ロディアローアンホー、アラスルー e ノズヤレテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ da テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ e テテテテテテテテテテテテテ m テテテテテテテテテテテテテテテテテテテ n テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ r テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ s テテ m テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ r テ s テテテ e テテテテテテテ r h テテテ e t テ n s e v テ b テ fazileti üstünlüğü olmasaydı muhakkak ensar olmak isterdim diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Sa'd İbni Ebu Vakkas radiyallahu anh'u da sırf bu hicretin o büyük ecrinin sevabını kaçırmamak için ne yapıyor? Ağlıyor ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da ona Allah'ım sağda şifa ver sağda şifa ver ona şifa ver diyerek ne yapıyor? Üç kere dua ediyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vassalam ve, ve rivayetin sonunda Allah Rasulü Aleyhisselatu vassalam nafaka dan yani sadaka dan bahsediyor ve ailesine verdiği paranın bir sadaka olduğunu ve yine、e, ailesine yedirdiği paranın yine sadaka olduğunu ve ailesine bıraktığı mirasında kendisi için bir sadaka olduğunu söylüyor Allah Rasulü Aleyhisselatu vassalam evet burada da Ee, İmam Bukhari rahimullahın bu、e, hadisi tekrar zikretmesinin şeyi、e, hikmeti bab başlığında da olduğu gibi hasta edilen、e, ziyaret edilen hastaya Allah'ın şifa vermesi için ne vardır? Du'a vardır kardeşlerim. Yani hastayı ziyaret ettiğiniz zaman vah vah bizim falanca da bundan öldü <gülüyor> direkt ne yapılmaz hastaya yani teselli verir gibi. Değilmez ki karşılaşıyoruz. Yani hastalık ne olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, şifa Allah'tandır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ol dediğimi oluverir. Hastaya moral vermek her zaman güzeldir. Ama bu tür sözler bizim falanca vardı, bu da bu hastalıklar öldü derseniz adamı hepten götürürsünüz Allah korusun. O yüzden hastaya her zaman için ne vardır?、E, dua etmek vardır, bu da güzel olandır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Ee, evet 521. Hastan ziyaretinin vaziyeti. Evopila ve evopu eşasa eş, as eş as o Ebu aslan. Bu da evopun esinden. Bu da sevbandan rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi sallamın şöyle buyurdu: Kim hasta olan bir kardeşini ziyaret ederse cennetin kufesine kufesinde bulunur. Ben Ebu Kıra Bey'e Bey dedim ki, Cennet'in hurfesi de nedir? O da dedi ki, Cennet'in to toplanmış meyvelarıdır. Bu kadar mı tecrübe etmiş? Devamına atsın mı? Yok, şeydeki bu kadarda. Hurfeyi...、E、Cennet'in meyvesi değil mi? Hurfet、evet. meyveları. Cennet'in toplanmış meyveları. Öktümen ne olmuş? Buradaki rivayet bu kadar müslimde geliyor. Ee, yani、e, hurfe <gülüyor> mahreff kelimesinin çoğuluğu burada iki ben、e, şeyi aldım, manasını aldım.、E, cennete götüren yol birinci manası, ikincisi de cennet bahçesi. Yani ona göre rivayet şöyle olur. Hasta ziyareti giden hasta ziyaretine giden kimse, ta ki dönünceye kadar cennet yolundadır, ya da cennet bahçelerinden bir ya da cennet bahçesindedir. Allah halen anlaşılması gereken de bu. Çünkü、e, ta ki dönene kadar cennet ya、yani、veya şeyi biraz tuhaf olmuş anlaşılan. Yani bu、e, iki manadadır. Ya cennet yolundadır. Ya da cennet bahçesindedir. <gülüyor> yani ikinci şeyin hocanın dediği gibi daha şey Allahu alem doğruya yakın hastayı ziyaret eden bir kimse ta ki dönene kadar cennet bahçesindedir. Ne güzel değil mi kardeşler? Bayağıdır bir hasta ziyareti okuyoruz. Hasta ziyareti de var mı? Herkes hasta. <gülüyor> Ettin her mi? Herkes. Ne iş burada? Çocuğun hasta olduğu için. Allah razı olsun. Oruçlu muydun? <gülüyor> Fakiri doğrudun mu?、Evet. Cenaze? Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hasta ziyaret önemli kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hiç terk etmediği bir simlet biliyor musunuz? Hakikaten. Özellikle sabah namazdan sonra. <gülüyor> Birisi bize sabah namazdan sonra gelse, <gülüyor> hayırdır kardeşlerim? <gülüyor> evet, Riyanda mı gördün derlerden? Hangi Müslimnet olan bu biliyor musunuz? Demek ki ölmüş Müslimlerden bir tanesi. Yani, sabah namazında soramadırmış. Tabi, Allah Rəsulü sana mı? Sabah şimdi sabah namazına gelmeyen yok ki orada. Adam sabah namazını Allah Rəsulü soruyor, falanca nerede? Sabah namazında yok, hasta yalan. <gülüyor> namazı bitirdikten sonra o zaman hadi gidelim diyor. Evet. Evet şu rivayet de alalım. 522. Uykular mı geldi Hüseyin? Yok abi. Evet uykular mı geldi. Anlatıldığına göre Kebun Bekir İbni Hazm ve Muhammed İbni Mülketi, Mülketi 山田さんは、このような大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きなな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きなな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな Aslanın yanında oturunca rahmetin içine yerleşmiş olur. Evet. Hakikaten kardeşlerim kim bir hastayı ziyaret ederse ne yapar? Rahmete dalar diyor. Yani rahmet onu kuşatır diyor. Rahmete bulanır, ee, oturduğu müddetçe de ne yapar? O onu tamamen kuşatır diyor. Çünkü merhamet etmiyene merhamet olunmaz. Rahmet, merhamet onu tamamen Sarar kuşatır diyor Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Evet 523 Atadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. İbni Ömer İbni Safran'ı hastayken ziyarete gitti. Bu arada namaz vakti geldi. İbni Ömer oradakilere iki rekat namaz kıldırıp biz yolcuyuz dedi. Evet. Burada、e, hastanın yanında namaz kılmanın anlamı、e, cevazı vardır ki buradaki şahit de budur. İbn-i Ömer radıyallahu anhu hasta ziyaretinde bulunmuş. O esnada vakit girmiş ve sadece iki rekat namaz kılıp kendisinin seferi olduğunu haber vermiştir. Evet 524'ü alalım bitirelim dersimiz inşallah. Müşrik Müslüman olmayan bir hastayı ziyaret ettik. Enes adıya hatta rivat edildiğine göre Yahudilerden bir erkek çocuğu dadama salallahu aleyhi ve selleme hizmet ederdi. Sonra çocuk hasta oldu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ziyaretine gitti. Çocuğun başıcına oturup çocuğa Müslüman ol dedi. Çocuğun başıcında oğlan babasına baktı. Onun üzerine babası çocuğuna Ebu'l Kasım'a Hazreti Oğlan <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem itaat etti dedi. Çocuk da Müslüman oldu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle diyerek çıktı. Çocuğu benim hastamla ateşten kurtaran Allah'a hamd olsun. Evet. Medine'de kardeşlerim Allah Rəsulü sallama hizmet eden bir çocuk vardı. Bu çocuk hastalandı ve Allah Rəsulü aleyhisselam bu çocu hasta olan Yahudi çocuğu ziyarete gitti. Kardeşlerin burada müşrik olan bir kimseyi hasta ziyareti etmenin cevazı vardır ki ki bir maslahat varsa ve eğer de herhangi bir mevsededen, bozgunculuktan veya herhangi bir kötü şeyden korkulmuyorsa, bir bastahat varsa ne yapılabilir? Müşrik birisi hasta ise ziyaret edilebilir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hasta çocuğun başında oturdu ve ona Müslüman olmasını söyledi. Burada da kardeşlerim demek ki müşrik olan bir kimseye İslam'ı davet etmenin ehemmiyeti önemi ortaya çıkıyor. Çocuk Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslüman ol davetine karşı gözünü babasına dikiyor. Yani ne dersin baba gibi babaya soruyor ve babası da Abul Qasima yani Hazretimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'e itaat ediyor. Ve çocuk da orada şahadeti getiriyor ve orada da vefat ediyor. Yani şahadeti getiriyor Müslüman oluyor ve vefat ediyor çocuk. アラスルーアレイサラトウサラムオノニアンダンチクウウエアルハムドリラヒラディアンカタウメナナーオノアテシタンクウタランアラハハムドウサンディアルハラス e ーアレイサラトウサラムオノンインサンナロオランメハメテネビルバカンキアラザベジェンレウォマーアーサンナーケイララハメテリアルメンビセネアンジャクアレンナレンラハメテオラカンダーディクティアル Ve bununla da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın merhametini gösteren ve insanları ateşten kurtarma çabasının、e, ne kadar da yüksek olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesi. Ve çocuk öldüğünde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sallu ala sahibikum arkadaşınızın cenazesini kılın diyerek sahabesine emir veriyor aleyhissalatu vesselam. 私はあなたの声を聞いてい kullarından eyle inşallah bizleri namazı kılan ve z e k a t i veren kullarından eyle inşallah l a h u m m a amin s u b h a n a k a l l a h u m a bihamdik s h a b a l l la ilaha illa e n t a a s t a g f i r u k a wa a t u b u ilek wa ahiru k d a w a n a a n i l h a m d u l i l l a h i rabbil a l a m i n